Merkez efendi. Ölümü sık tefekkür edin. Ölümü tefekkür etmek dünya hırsını unutturur. Alçak gönüllü olun. Bu yolun esası tevazu ve samimiyettir. Allah'ın zikrini unutmayın ki Cenabı Hak da sizi unutmasın. Duada, tevbede ve zikirde sabredin. ...ve kararlılık gösterin. Hiçbir dünya telaşesi ve manevi hal... ...size anne ve babayı ihmal ettirmesin. Kur'an-ı Kerim'in izinden gitmeyen... ...peygamberin çizdiği sınırları çiğneyen yol... ...bizim yolumuz olamaz. Bu sınırları gözetmeyen... ...mürşit değil, yalancıdır. Merkez Efendi Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen... ...büyük velilerden Merkez Efendi... 1463 yılında Denizli'nin Sarhanlı köyünde dünyaya geldi. İsmi Musa olup, Merkez Muslihuddin lakabıyla meşhur oldu. Musa Efendi, küçük yaşlarda İslami ilimler öğrenmeye başladı. Kuvvetli bir zekası ve ilim öğrenmeye aşırı bir hevesi vardı. Önce kendi memleketinde, sonra Bursa ve İstanbul'daki medreselerde tahsil yaparak, tefsir, hadis ve... Fıkıh ve tıp ilminde yetişti. Kadı Beydavi tefsirinin büyük bir kısmını ezberledi. Medrese tahsilinde devam ettiği sıralarda tekkelere gidip oralardaki alimlerin sohbetlerine katılırdı. Onların feyiz ve bereketlerine kavuştukça ruhunda bir rahatlama, nefsinde bir ezilme olduğunu görerek sevinirdi. 30 yaşına geldiğinde medrese tahsilini bitirdi. Çevresinde sayılan bir alim oldu. İlimdeki yüksekliğini zamanının alimleri tasdik ettiler. Nitekim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin hürmet ve muhabbetini kazandı. Musa Efendi, koca Mustafa Paşa'daki bir tekkede şeyhlik yapan Sümbül Sinan Hazretleri'nin şöhretini işitti. Fakat bazı kimselerin onun hakkında yaptıkları dedikodular sebebiyle bir türlü gidip sohbetine katılamamıştı. Bir gün rüyasında Sümbül Efendi'nin kendi evine geldiğini gördü. Sümbül Efendi'yi içeri almamak için hanımıyla kapının arkasına pek çok eşya dayadılar ve üzerine de oturdular. Fakat Sümbül Efendi kapıyı zorlayınca kapı arkasına kadar açıldı ve arkasındakiler yere yuvarlandı. Bu sırada uyuyan Musa Efendi yaptığı hatayı anladı ve sabahleyin Sümbül Sinan Hazretlerinin huzuruna gitmeye karar verdi. Sümbül Sinan'ın camiine gidip vaz ettiği kürsünün arkasına o görmeden oturdu. Sümbül Sinan vaaz esnasında Taha suresinin bazı ayeti kerimelerini tefsire başladı. Tefsirden sonra ey cemaat bu tefsirimi siz anladınız hatta Musa efendi de anladı buyurdu. Sonra aynı ayeti kerimeleri daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra tekrar ey cemaat bu tefsirimi siz anlamadınız Musa efendi de anlamadı buyurdu. Musa Efendi hakikaten bu anlatılanlardan bir şey anlamamıştı. Sümbül Sinan Hazretleri o gün daha Suresini yedi türlü tefsir etti. Musa Efendi'nin kürsi arkasında olduğunu zahiren görmediği halde anlamıştı. Vaaz bitti namaz kırındı herkes camiden çıktı. Sadece Sümbül Efendi kalınca Musa Efendi huzuruna varıp elini öptü. Sünbül efendi onu kabul ettiğini, dergahta hizmete başlamasını söyledikten sonra artık Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır buyurdu. Bundan sonra Musa efendi her gün Sünbül Sinan'ın dergahına gelip ondan ders almaya ve hizmete başladı. Bir gün Sünbül efendi sohbet esnasında Musa efendiye "Alemi sen yaratsaydın nasıl yaratırdın?" diye sordu. Musa efendi, ''Bu mümkün değil ama mümkün olsaydı her şeyi merkezinde bırakırdım. Alem öyle bir tatlı nizam içindeki buna bir şey ilave etmek veya bir şeyi eksiltmek düşünülemez.'' dedi. Sümül efendi bu cevap üzerine, ''Aferin Musa efendi demek her şeyi merkezinde bırakırdın. Öyleyse bundan sonra ismin Merkez Mustihuddin olsun.'' dedi. Böylece Musa Efendi, Merkez Efendi ismiyle meşhur oldu. Sümbül Efendi'nin sohbetleriyle pişerek, teveccühleri bereketiyle manevi dereceleri kat etti. Çok zeki olan Merkez Efendi, hocasının terbiyesi altında, nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yapmak suretiyle, kısa zamanda tasavvufta yüksek derecelerin sahibi oldu. Hocasının kendisine icazet verdiği sıralarda, Aksaray'da Kovacı Dede dergahına hoca tayin edildi. Kısa sürede dergah talebelerle dolup taştı. Merkez Efendi'nin namı her tarafa yayıldı. Merkez Efendi hocası Sümbül Sinan'ın kızı Rahime Hatun'la evlenmek isteği olduğunu bildirdi. Güzel ahlakıyla şeyhinin dikkatini çeken Merkez Efendi Sümbül Efendi'nin kızıyla evlendi. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, Zevci Sadra Azam Lütfi Paşa'yla Yanya'dan İstanbul'a gelirken yolda eşkiyanın baskınına uğradı. Bu kötü durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürlerken o anda Allahü Teala'nın izniyle Merkez Efendi karşılarına çıkıverdi. Önceden orada olmadığı halde bir anda karşılarına dikilen Merkez Efendi'yi gören Haydutlar şaşkına döndüler. Eşkiya reisi Merkez Efendi'nin heybeti karşısında selameti kaçmakta buldu. Diğerleri de kaçıp orayı terk ettiler. Bu hali hayretle seyreden Lütfi Paşa ve zevcesi Şah Sultan, Merkez Efendi'yi tanımışlardı. Şah Sultan, İstanbul'da Eyüp Bahariye'de onun adına bir cami ve yanına medrese yaptırdı. Merkez Efendi'yi buraya tayin ettiler. Bir müddet orada talebe yetiştiren Merkez Efendi'ye Kanuni Sultan Süleyman Han, Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede vazife verdi. Burada da aynı hizmete devam eden Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesinin isteği ve Sümbül Efendi'nin tenbihi üzerine Manisa'ya gitti. Valide Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı imaretin yanındaki dergahta hocalık yaptı. Tıp bilgisi kuvvetli olan Merkez Efendi, Manisa'da bulunduğu sırada 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yaptı. Bu macunu hastalar yiyerek şifa bulurdu. İlkbaharda yetişen çiçeklerden de istifade edilerek yapılan bu macunu almak için çevre kasabalardan gelirlerdi. Mesir macunu diye şöhret bulan bu macun şimdi de yapılmaktadır. Merkez Efendi talebelerini iyi yetiştirmek için çok gayret gösterirdi. Onları hem zahiri ilimlerde... Hem de tasavvufta yükseltmek için batın, kalp ilimlerini öğretirdi. Onların nefislerini terbiye için riyazet ve mücadeleler yaptırırdı. Çocuklara karşı çok şefkatliydi. Cebinde şeker, yemiş gibi şeyler bulundurur, çocukları gördüğü yerde dağıtarak onları sevindirirdi. Çocuklara buyururdu ki, ''Benim için hayır dua ediniz. Siz günahsız masumsunuz. Sizin dualarınızı Cenab-ı Hak da kabul eder.'' Du'a ediniz ki kıyamette yüzüm ak olsun. Çocuklar dua edince de, Ya Rabbi, bu masumların dualarını reddeyleme diye Allahu Teala'ya yalvarırdı. Bütün hayvanlara karşı da çok merhametliydi. Hayvanlara merhamet edilmesini, götürebilecekleri kadar yük yüklenmesini, aç bırakılmamalarını da tembih ederdi. Merkez efendi Blue çağına geldiği günden ömrünün sonuna kadar hiç cemaatsiz namaz kılmamıştır. Eğer öğle ve yatsı namazlarında cemaate yetişememişse namazını kılmış olanlardan birkaç kimseye ''Hayatımda hiç cemaatsiz farz namaz kılmadım. İmam olayım da sizlerle namaz kılalım.'' ''Aynı namazı tekrar kılmanın zararı olmaz. Sonra kıldığınız nafile olmuş olur.'' buyururdu. Bir tarafa giderken yolda bir çiftçiyi tarlasında çalışır görse... yanına varır ve ''İmanı bilir misin? Namazın farzları hakkında malumatın var mı?'' der. Bilmiyorsa anlatır, müminle kafir ayıran fark ''Namazdır'' hadisi şerifini naklederdi. Merkez Efendi Manisa'dayken Hocası Sümbül Sinan Hazretleri 1529'da hastalandı. Vefatından önce talebeleri ''Efendim sizden sonra kime tabi olalım?'' diye sordular. Onlara Taşra'dan ilk gelecek dostumuz yerimize geçecek buyurdu. Sümbül, Sinan'ın vefatından sonra talebeler, merakla Taşra'dan gelecek olan dostu beklediler. Bu sırada Manisa'da bulunan Merkez Efendi'nin gönlüne bir kor düşüp yollara düştü. Hocasının vefatından 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Sümbül, Sinan'ın çok sevdiği talebelerinden Yakup Germiyanoğlu, Sümbül Efendi'nin yerine geçmiş talebeleri okutmaya başlamıştı. Merkez Efendi, hocasının koca Mustafa Paşa'daki dergahına gitti. Dergahta bulunan yeni talebeler Merkez Efendi'yi tanımıyorlardı. Yakup Germiyanoğlu, Merkez Efendi'yi kendi odasına davet etti. O gece Yakup Efendi, Sümbül Efendi'nin yerine kimin geçmesi lazım geldiğini anlamak için istihar namazı kılıp dua etti. Dünyasında büyük bir meydana, kalabalık bir meclis kurulmuş, Peygamber Efendimiz de, Hazır bulunmaktaydı. Peygamber efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsünün üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin Suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarığın bazen yeşil, bazen siyah olduğunu gördü. Yanındakilere bunun manasını sorduğunda yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renkte dinin batını ilimlerinde, ''Kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir.'' cevabını verdiler. Ertesi gün Yakup Germiyanoğlu, talebeleri toplayarak rüyasını olduğu gibi anlatınca, hepsi Merkez Efendi'ye tabi olup hocaları Sümbül Sinan Hazretlerinin halifesi kabul ettiler. O günden sonra talebeleri Merkez Efendi yetiştirmeye başladı. Merkez Efendi senelerce o dergahta talebelere ders vererek, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulundu. Onun vaazında camiler dolar taşar, oturulacak yer kalmazdı. Merkez efendinin ömrü hep ibadet etmekte, insanlara hakkı, doğruyu anlatmakla, eğri sünnet itikadını yaymakla, hayır ve hasenat yapmakta, halka ön ayak olmakla, Fakir ve zayıfları himaye etmekle geçti. 1551 senesi reb Lahir ayının 17'sine rastlayan Perşembe günü talebelerine son vasiyetini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenazesini Şeyhülislam Ebu Suud Efendi yıkadı. Cuma günü Fatih Camii'nde misli görülmemiş bir kalabalık toplandı. Ebu Suud Efendi cenaze namazını kıldırdı. Sonra kabrine götürülmek üzere omuzlarda taşınmaya başlandı. Herkes bu alim ve veliye hizmet edip ahirette şefaatine kavuşmak aşkıyla tabutu taşımak için birbirleriyle yarışıyordu. Kalabalığın çok olması sebebiyle uzun bir sürede Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi'nin bizzat kendi eliyle defnedildi. Ebu Suud Efendi kabri başında şu konuşmayı yaptı. Ömrümde gördüğüm riyasız kimse varsa bu Merkez Efendi'ydi. Mütevaziydi ve ihlaslıydı. Az sayıda ama seçkin müridine de mütevaziliği tavsiye ederdi. Merkez Efendi'den sonra yerine oğlu ve halifesi Ahmet Efendi talebe yetiştirmeye devam etti. Sohbetlerinden Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birbirinizle çekişmeyin. Yılgınlaşırsınız ve gücünüz gider buyurmaktadır. Bu yolu takip eden müminlere yakışan birbirleriyle çekişmek değil, birbirlerinin gizlisini ve açığını kapatmaktır. Birbirinize tecessüsle bakmazsanız Allah mümin kardeşinizin hatasını düzeltir, onu doğru yola eriştirir. Kim aleyhine olursa olsun adaleti ayakta tutmaya gayret edin. Adil olun çünkü Allah adildir. Merhametli olun çünkü Allah merhametlidir. Bağışlayıcı olun çünkü Allah bağışlayıcıdır. Her olayda bir hikmet gizlidir. Olmuş her olayda hayır vardır. Hayır gözüyle bakan hayırlarla karşılaşır. Şer gözüyle bakanın işi şerle tamamlanır. Hikmet gözüyle bakan hem dünyada hem de ahirette kazanır. Kardeşler bana... Kamil imanın anlamını soruyorlar. Kamil iman, Cenab-ı Allah'ı her zaman görüyor gibi hareket etmektir. Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi yaşayan mümin, yaşadığı her anın hesabını vereceğini düşünür ve öyle yaşar. İşte kamil iman budur. Mürşit aryana tavsiyem şudur. Tasavvuf ve şeriat iç içedir. Kim şeriat Kur'an-ı Kerim ve peygamberin tavsiyeleridir. Kur'an ve peygamberinin izinden gitmeyen bir yol, hak yol olamaz. Bu yolun rehberlerinin Kur'an'ı ve peygamberlerini tanımaları ve yaşamaları gerekir. Yaşamayan mürşid olamaz, size de yol gösteremez. Ölümü sık tefekkür edin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ölümü çok sık tefekkür etmemizi emretmiştir. Ölümü hatırda tutmak, dünya hırsını ortadan kaldırır. Öldüğünüzü, eşinizin, çocuklarınızın arkanızdan ağladığını, yıkandığınızı, kefenlendiğiniz, yalnız başına kabre gittiğinizi, üzerinize toprağın örtüldüğünü, sevenlerinizin sizi birer birer unuttuğunu, haşır gününde tek başınıza, Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağınızı ve her aldığınız nefesin hesabını vereceğinizi unutmayın. Unutmayın ki Allah da sizi unutmasın. Gel ey merkez, gelip geçti o canlar. Sür tevhidi ele geçmez bu demler. Seki cennet kapısını fetheder, açar canu dilden tevhid edenler.